Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Yuşa adında bir peygamber var mı? Musa aleyhisselam ile ilgisi nedir? Yuşa aleyhisselamın İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden biri olduğu kabul edilmektedir. Yuşa aleyhisselam Musa aleyhisselama bildirilen dinin esaslarını insanlara tebliğ etmiştir. Musa Aleyhisselam, Firavun'un zulmü üzerine Allahü Teala'nın emriyle, kendine inanan ve tabi olanlarla birlikte Mısır'dan Tih sahrasına hicret ederken, Yuşa Aleyhisselam da onunla beraber bulunmuştur. Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'la görüşmek üzere çıktığı yolculukla, yine onunla beraber bulunmuştur. Bu hususta Maide Suresi 23. ayette, sözü edilen iki kişiden birinin Yuşa Aleyhisselam olduğu tefsir ediliyor. Yine Kehf suresinde de 60. ayette Musa Aleyhisselam'ın genç yardımcısının Yuşa olduğu bildiriliyor. Bu şekilde tefsir ediliyor. En doğrusunu bilen Allah'tır. Yuşa tepesi diye bir yer var. Orada Yuşa Aleyhisselam'a ait olduğu ifade edilen ve meşhur olan bir yer. Osmanlı döneminde bu tepeye Sadrazam 28. Çelevizade Mehmet Said Paşa tarafından 1755 tarihinde bir mescit yaptırılmıştır bu Ülşah tepesine. 3. Osman'ın Sadrazamlarından olan bu zat aynı zamanda burada bulunan ve halk arasında Yusuf aleyhisselam'a ait, Peygamber ait olduğuna inanılan mezar etrafına bir duvar çektirmiştir. Bir türbeder ile türbenin bakımını ifa etmek için görevliler tayin ettirmiştir ve onlar için odalar yaptırmıştır. Ve burada 17 metrelik, 17 metre uzunluğunda bir mezar bulunmaktadır. Ancak bu mezarın gerçekten Yuşa Aleyhisselam'a ait olan bir olan bir mezar olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Yani böyle bir kanı var, böyle bir bilgi var. İnsanlar da buraya itibar ediyorlar. Ancak bunun da kesin bir bilgi olduğu hakkında elimizde kesin net bir delil bulunmamaktadır. İnsanlar buraya gidip bir takım taşkınlıklar yapıyorlar. Orada duaların kabul olacağına inanıyorlar. Bir takım e, dileklerde bulunuyorlar. Bunların hepsi batıldır, şirktir. Yani gidip türbe de bu şekilde davranışlar ortaya koymak e, İslam'la ilgisi olmayan davranışlardır. E, bu hususta en doğrusunu bilen ancak Allah'tır diyelim. Yani Yuhuş Aleyhisselam'ın kim olduğu ve mezarının nerede olduğu hakkında tam manasıyla yüzde yüz bir bilgi ayet ve hadislerde göremiyoruz. Sadece tefsirlerde bu şekilde geçmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.